kerramna beni Adem. Ve kerram kerramna beni Adem. oğlunu mükerrem kıldık diyor. oğlunu mükerrem kıldık. Ve hamelnahum fil berri vel bahır. Kara söyledim evvelce derslerinde biliyorsunuz. Karada ve denizde onlara vasıtalar lütfederek onları bindirdik. Seyahatlerini kolaylaştırdık.